Elhamdülillahi alladî hedaenâ li hâzâ ve mâ kunnâ lehtediyelleûlâ Ağud bil Allah, Semiyol, Alimim, إنه لكم عدو مبين olsun bizleri bu mubarek cuma gecesinde bir ilim meclisinde, ayet-i kerimeler ve hadis i şerifler meclisinde Bir araya getirdi, manileri izale eyledi Engelleri ortadan kaldırdı Ve bize sahat afiyet Ferâh-ı vakt Boş vakit Nasip etti Ta ki biz Şu saatte buraya Gönül hoşluğuyla gelebildik Ve burada otururken de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 Velir Rasul o benim peygamberim var ya onun davetine de koşun. Niçin onun daveti benim davetimdir? Siz benim sesimi, kelamımı işitemezsiniz. Ya o sizi çağırır, o ben, bana çağırmış olur. Benim tarafıma yönetmiş olur sizi. İde da'ikum o sizi çağırdığı vakitte. Lima o şeylere ki vazifelere ki yuhyikum onun çağırdığı şeyler size ne verir? Hayat verir, sizi ihya eder, sizi abad eder, dünyanıza, ahiretinizi ma'mûr eder. Sizi ölümden kurtarır, manevi ölümden kurtarır, kalp ölümünden kurtarır, onun çağırdığı şeyler. İşte orada tefsirlerde neler yazıyor? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çağırdığı şey nedir? Bize hayat verecek şey nedir? Nesebi tefsirinde olacak, diğer tefsirlerde de vardır. Yani ilk mana diyor ki o sizi ilme çağırıyor.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 Kalbin diriliği ilimdir, onu fırsatı ganimet bil, kalbin ölümü cehalettir. Yani cahil adam kalbi ölüdür. Ee, Ondan sakın. لَا تَعَجَبَنَّ الْجَوُولَ حُلَّتَهُ فَذَاكَ مَيِّتُنْ بَثَوْقُوا Sakın cahilin, buradaki maksadımız cahilden nedir? Lise bitirmemiş, üniversiteye gitmemiş, doçent olmamış, profesör olmamış, hatta ilkokul bile okumamış. Bu cahil midir? Haşa! Olur mu cahil?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 Neden İslam ancak cihatla yaşar? O Ebu Cehil gavurlarını gebertmeselerdi yaşayabilecekler miydi? Müslümanlar İslam'ı yaşayabilecekler Bize kadar İslam hiç gelmeyecekti. O Bedir ne oldu? Onların nalını koparttı, İslam'ı aziz etti. Ya e cihada çağırdıysa hayata çağırdı. E 14 kişi orada şehit oldu. Onlar esas hayata kavuştu. "Elen yok Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin, bel ehya asıl diriler. Onlardır. Nereye çağırmış oldu Resulullah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen zannedersin ölüme çağırdı. Bak adamlar şehit oldu Bedir'de, Uhud'da. Ama aslında hayat verdi onlara. Ebedi hayata onları kavuşturdu. Ya Kadın çocuğunu kaybetti. Gencelik yavrusunu kaybetti. On altı yaşında sahabeden birisi Bedir'e katılmak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşın gençtir gelme dedi. Ağladı ağladı. Ne olur beni engelleme dedi. Hadi gel o zaman dedi. On dört şehitten biri odur.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 bu vesvecelere kabul mayalım. Ben şimdi bir çağa yaptım kaç sene yaşayacağım diye baktım Kumrulü Meczit'ten İsmailiye'ye doğru iniyorum. Benim eski yolum da orası. Çocukluğumdan beri camiye inerdim oradan. Orada diyorum kendi gelme 90 senedir bu yollardan cami camiye gidiyorum. Cık. Buradan istihareden anladım 90 yaşına gelsem de yine yürüyüp camiye gidebileceğim gibi bir şey. O bir şey gördü şu yaşında, bu bir şey gördü bu yaşında falan. 63 şeyi biraz ağır basıyor. E 63 ede bir şey kalmadı. E şimdi üç dört tane istiare var, Zohrat var, şu var, bu var, o gördü, bu gördü. Evvende hazretleri dedim ne yapayım ben? Dedi ki, sen dedi en aşağısını ihtiyadan itibar et. Ona göre kendini hazretti. En aşağısını. Niye nefis diyor ki? 90 gördün istiare de gördü. Fare yüzünden dev olmuş bir şey itibar olmaz yani. Ondan sonra da birisini gördüm, iş lazım değil. Dedi bana ki o rüyalar görüyorsun ya, çok uzun yaşayacaksın falan şudur budur. Hiç itibar etme o rüyalara dedi bana. O da rüyada diyor bana. <gülüyor> ne demek o? Yapacağını yap. Hiç işi geriye bırakma. Hizmetleri yap bırak. Size de aynısını söylüyorum. Nefis size de bana dediğini der işte. Milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş.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 yapmak istediği şeyleri, yapmasına engel olur. Onun kalbinde ne temenniler var, ne arzular var, ne istekler var. Ebu Terdaa radıyallahu yalan dediği gibi يُرِيدُ الْمَرْءُ اَنْ يُعْطَامُنَاهُ وَيَعْبَ اللّٰهُ İnsan ister ki, iste, canım şunu işte şu olsun. Allah da der ki, illa da benim dediğim olsun. Sen dediğinden olmuyor ki bir şey, ne gücüm var? Ben girerim diyor.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 Devam. Size güveniyorum. Birinizde de bir not aldığınız yok. Tamam. 8. farza geldik şimdi. 54 tane farz 24 saatte bize yönelmiş. Hasan-ı Basri ne vurdu Bu 54 farz 24 saatte Müslümanlara taalluk eder, bunlarla amel etmeyen Allah'a isyan etmiş olur diyor. Onun için ona göre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 Ee, zikir dua Allah yolunda bir yere bir yola gider. Ama ve mat'ahu haram, yediği haram ve meşrubu haram, içtiği haram. Yani içtiği haram derken şarap içmiyor. Su aldığı para haram girdi mi? içtiği aldığı parayla o da haram oldu. Ve melbesu haram, giydiği haram. E çünkü aldığı kumaşı parayla aldı. O para haramsa giydiği haram. Ve kudiye bil haram. Devamlı e, gıdası, parayla, o parada neredense oradan, haramsa haramdan. Fena يُسْتَجَابُ لِزَٰلِكِ Böyle bir adamın duası nasıl kabul olsun? Hadis-i şerife bak. Çünkü كُلُّ لَحْمِنْ نَبَتَ مِنَ Hangi et diyor haramdan biterse Şimdi bizim etlerimiz e, yani neden? Yediklerimizden. insan yediklerinden insanın eti, kemiği, terisi Oluyor, fazla yedinmiş, şişmanlaşıyorsun, et artıyor mesela. Az yeten et çekiliyor, et azalıyor, zayıflıyorsun. Hangi et diyor haramdan bittiyse, yetiştiyse Fennâru evlâbi, ona en çok yakışan yer cehennemdir diyor. Yani cennet temizlerin yeridir. Cennet çok temizdir, Allah'ımız çok temizdir. Haşa bizim gibi temiz manasında değil. İnnelallâh dayyib, Allah tertemiz, mübarektir.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 Beni de efendim seçim hakkına sahip etselerdi ben de aslı saadette doğmayı seçerdim yani. Ama bizi gönderdiler dünyanın dibine. Bu en sonunda hemen hemen biz geldik. Hayır. Çok zor oldu bu iş şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Küllü ümmeti gülülleri bağ. Ahir zamanda bütün ümmetin faiz buyurdu. Cık. Dediler ya Resulullah ve men me Hiç yemeyen kalmaz mı yani bu nasıl oldu? Ve men le meyekul asabı mühubari. Yemeyene tozu dumanı vuracak buyurdu. Sistem...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 Kurban olduğum bütün kulaklarından sıyırsın bize Allah. Ölmeden bütün helallaştırsın bize Allah. Im. Amin. Bu sıkıntılı gitmeyelim ahirete. Amin. Şimdi okuyalım bakalım. Bakalım ne buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nas. Ey bütün insanlar. Tabii bütün insanlar buyrulsa da bundan maksat kimdir? Müslümanlardır. Çünkü gıvra ayet gelir mi? Adam neye inanıyor ki?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 Dayı ben sadece helal değil bir de tayyip tertemiz olsun. E peki her helal tayyip değil mi? Değil. Niye şüpheli iş girebilir? Mesela Hasbe Hoca Allah rahmet etsin. Güzel misal verirdi buna. Derdi ki mesela bir insan derdi cuma namazı vaktinde dükkandan kazandığı ne olur derdi? Haramdır derdi. Amma derdi beş vakit namaz cemaatla namaz kılınıyor yukarıda veya civarda camide. Bu ne yapıyor? Osa ben nasıl olsa kılacağım. Namaz geçmiyor. Müşteri var şimdi diye. Kazanıyorsa derdi. Cuma olmadığı için helaldir ama tayyip değildir. Temiz değildir derdi. Yani şüphe girdi o işe. derken helal haram ayrıdır tabii ki. Helaldır bu ama mevla buradaki çok temiz olsun. Niye? Kerahat girmesin yani. Benim istemediğim bir şey bulaşmasın o işe. Ne gibi? E, sen cemaatle niye kılmıyorsun? Erzurum'da bir tü, bakırcı e, ustanın, bakırcı dükkan sahibinin başına geldi buna. Eski Osmanlı zamanında herhalde hep, son zaman. Ha, hatta Erzurum'da da bu cami var, bakırcı. Bir şey camisi işte, neyse. Bakırcı adı öyle biri hatırlıyorum ya. Yani. Niye? Adamın biri geldi, çok büyük mal alacakken, ezan başladı. Dedi ben camiye gidiyorum. Ya dedim, bari namaz kaçmıyor, kılarsın. Cuma diye ki bu. Ben de işim var, şuyum var ama çok yüklü bir mal idi.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 o küp gelen adam da parayı ne yaptı? İşte öyle ihlaslı olursan parayı da camiye yaparsın. Parayı yedi mi adam? Yemedi işte. Ne yapacak? Şimdi temiz yiyin. Ye. Helal yiyin temiz yiyin. Evvela Mevla'nın emri, sonra nefsin istekleri. Meşru istekleri tabii. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Zalemul helal bacibun ala kulli müslimin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 E dedim ama şimdi bir miras kalır. O da kalkar ona efendim ben tam alayım mi der. Halbuki Allah ona ne verdi? Kadın yarım alacak. Lide kerim bizde hazırım Çünkü kocasından alıyor zaten. Kocası ona bakmakla mükeller zaten. Babasından da ne alır? Yarı alıyor mesela. Mevla ona yine ikram etti yarısını. Efendim hisse'nin yarısı. Yarım hisse. Erkek tam hisse yani. Diğer erkek çoluk çocuk bakacak. Eş bakacak, çoluk çocuk bakacak. Onun için tam bir sermaye ol kalsırlar diye veriliyor ona. E şimdi o kadında kalkıp ben hakkımı e, tam alırım derse e, ne oldu? Haram yedi gördün mü şimdi? Yani helal aramak kadına da farz. O miras yolundan olur, başka yoldan olur. Ondan sonra kocasını zorlamak bakımından olur. E şimdi kadınların çoğunun kocalarına şunu isterim, bunu isterim demesinden ve eve şu lazım, bu lazım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 onu bulmak kolay. Bizim vukuatımız çok. E şimdi adam kadına sordu. Kadın da bir düşüneyim dedi. Düşündü düşündü dedi ki ya dedi aşerme meselesi var ya hakikaten. Ben dedi komşunun evindeydim dedi. Ekşi çok canı çeker böyle ekşi turşu şeyleri. Öyle derler yani ben hoş. Bilmiyorum o işi. Ondan sonra. Oradan dedi bir limon duruyordu dedi. Komşu da gitmiş bir yere ben de orada dururken bekledim. Canım çok birden de çok hırs oluyormuş aniden bastırıyor o istek falan ondan sonra efendim işte kış günü karpuz ister yani adama Allah sabırlık versin ne yapacak yani şimdi gerçi her şey hormonlu kışında karpuz bulunuyor yani eskiler daha zor çekiyorlar o efendim gitti ne yaptı bir dedi kürdan gibi bir şey Buna böyle bıçak bıçak bir şeyle kesecek gibi değil de ufacık bir şeyle delmiş onu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 Hemen hadis-i şerif buyurdu. Ne buyurdu? Men te'ibe fi kesbil helal asbahan meğfurun. Bir adam diyor illa da helal yiyeceğim, helal rızık talep edeceğim diye çalışırken zahmetçe çekerse yorulursa bir gün o gayretle ama illa helal olsun diye biraz daha e, yorgunluğu, zorluğu işin artarsa sabaha aff olarak kalkar diyor. O gecenin sabahı anadan doğmuş gibi tertemiz olur. Belki öbürü sabaha zikir yapar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 sen namaz yok, abdest yok, tebenden tırnağını bütün nefesin günah derler yani. Senin bir tarafında hayır yok. Ama ben helal kazandım. Bu geç o işler. Helal kazandın ama farzı yapmıyorsun. Demek ki insan farzı vacibi yerine getirdikten sonra maddi dünya için çalışmalarında da ne olur? Helal peşindeyse af olur. Ve ibadete de sayılır. Ama geçimi var iken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 E dolayısıyla bu zamanda böyle iki 3 de evvelce adamın dairesi var. Bir tane dairesi var dense zengin olurdu. E şimdi üç beş dairesi olsa da geçinemeyebilen var. Böyle bir zamandayız. Bereket diye bir şey kalmadı yani. Onun için insan kendini kendi dengeler. Bakar zaruret nedir? O zaruretlerini halandan giderir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu me bat halal kim karnını helal lokmayla ile doldurursa doyurursa çalışır didinir helal kazanır ve o yediğinen Efendim ibadetlerini vazifelerini ifade tümme Ava ilafirat veva Eva dahi yani sonra sokulur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 biz ibadette değil miyiz? Yok demiyorum. İşte başkaları oturdu camide. E şimdi camide oturduğum zaman da maddi imkanlarını da biraz temin etmek de lazımdır. Neden? İnsanlara yük olmamak için. <gülüyor> İnsanların en hayırlısı insanlara yük olmayandır. Öbür türlü nedir? Ben burada sabaha kadar zikrediyorum size dua ediyorum. Hepiniz bana bakmaya mecbursunuz lan. Diyemezsin ki millete kardeşim. Niye mecburuz ya? Git sen de çalış. 60'a kat kız canına 2'ye kat kız canım ne yapalım şimdi? Nafile bu. Ama bazıları da böyle bir mantıkta yürütebilir. Biz dervişiz, şuyuz, buyuz. Tekkeye postu sermişiz. Ondan sonra benim, hepiniz bana bakma mecbursunuz. Hiç ben böyle bir şey dedim mi size? En fazla temelde benim hakkım var. Vakıf malı gibi çalışıyoruz yani. Amma velakin diyemem ki kardeşim ben de bir şey üreteceğim, edeceğim, bir şey alacağım. Helalından kazanıyoruz. Gece gündüz uyumuyoruz, yetmiyoruz.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 sen şimdi 70 peygamber kadar ameli var da bu adam niye e, kul hakkı da var bunda diye mantık yürütemezsin olsa diyor eğer ee, ve küllemâkale yarab her ne zaman dua yaparken yarabbi dese kalallahu teâlâ la lebbeyk alek ya asî ey asî adam senin bu lebbeykini kabul etmiyorum buyur yarabbi diyorsun ben de buyur demiyorum sana fele ve teâlâ yerbaûne eğer onun ya, üzerinden 40 gün geçse de vel haramu fî beyti o haram kazanç evinde duruyorsa 40 gün kütübesmû fî divanil münafıkî adını diyor münafıklar dosyasına geçirirler. ثُمَّ لَا اِنْتَفِعُوا بِعَدَّا Artık ne namaz ne oruçta tutsa da faydasını göremez. فَاِمَّا تَعَلَى hal Bu vaziyette de ölürse, adam öldü, haramlar da kaldı arkasına, evinde çocuğuna cûhilek kabrû hüfreten minhüferin niran, mezarı cehennem ateş çukurlarından bir çukur olur. Bu haram işinden kurtarsın bizi Allah'ım ya Amin. Ya Rabbi bize istetme ya Rabbi. Amin. Bizi de muhtaç etme, bize de istetme ya Rabbi. İşimizi Amin. temiz yap, yap, yap ya Rabbi. Amin. Helal ve tayyib olsun, rızkımız tertemiz olsun. Allah'ım kolay getir bize bu işi ya Rabbi. Sıyırılalım. Ne haram varsa sıyır bizi ya Rabbi. Sıyır. Ölmeden mutlaka bizi temizle Allah'ım. Mutlaka bizi temizle. Yani ateş temizlemeden sen bizi temizle Allah'ım.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 Asaf ibn Berki ya ne yaptı? Belkıs'ın tahtını Yemen'den Sebe'ten Kudüs'e nasıl getirdi? Bir İsme Azam okuduğun zaman. Hadis-i şeriflerde, sahih hadislerde var. İsme Azam en büyük isim gizlidir. Ama 40 küsur rivayet var İsme Azam hakkında. Bende onun kitapları var. Mesela bu rivayetlerden birindedir mutlaka. 40'ını birden okursan mutlaka okudun. Ayşe anamız bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Ayşe Allah bana İsme Azam'ı öğretti dedi Efendimiz. En büyük ismini bana öğretti. Ne istesem oluyor deyince Ayşe Hanımız e bana öğretmez misin dedi. Cık, sana gerekmez Ayşe. Lehembiyle ki ya Ayşe. Sana gerekmez yani. Geldi öptü, evem kokladı şöyle böyle oturdu üzüldü üzüldü Ayşe Hanımız bir daha kalktı. ya ne olur bana öğret. Dedi dünyalık bir şey istersin yakışa yokmez mesela. Bu herkese verilmez bu şifre. Dedi. Ondan sonra dur dedi Ayşe Hanımız gitti bir abdest aldı iki rekat kıldı namazdan sonra bir dua yaptı. İşte Allahümmeüsselam yapmışım kendi. Azimül azamül celilekber e, neyse işte. Bir dualar yaptı onu. Ondan sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki bu dedi yaptığın duaların içinde geçti dedi. Aşağınamızda ne kadın görüyor musun? Öğretmezsen diyor. Ben de bir dua yapacağım şimdi diyor. Var mı diyor bunda? Var dedi. Yani 40 küsür rivayet ben toplamıştım. Kitaplarda var. Sonra bir kitap gördüm. Ne 40, 100-150 rivayet. Artık yani var ya onda dese bir yerde yok ha. <gülüyor> Ama o isim ya Ca bir lazım çantamda geziyor. Çantamda geziyor da bir keremine kullanmışık onu yani. Daha da kullan vaktimiz yok. Yani sıkışacak kullanacağımız şey var. Ama polis aramasında çıkmaz yani. <gülüyor> Aramada çıkmaz. Ama sıkışsak kullanacak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 Baypas olurken, ben şeker hastasıyım, yaram kapanmaz. Üç dört sene bazı yaram duruyor. Mesela, o baypas ki göz kafesini kesiyorlar. Ondan sonra bu kapanmaz, mapanmaz, zor olur. şekerim de hiç düzgün durduğu da yok bir de. O İsvi Şerife'de, ya bari en nüfus bila misali halami gayri. ya bari. Girerken ameliyata okuduk, çıkıktıktan sonra böyle devam eden bir haftada falan elhamdülillah kalktım. Ama o işbin bereketi.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 Hava atmak için, mübalağa yapmak için, bilmem. Yüz liraya almış bir şeyi, onu işte üç e aldım aldık. Niye? Ben zenginim yani. Ya ne lüzum var yalan konuşması? O kadar yalan konuşuluyor ki, bir de yalan olduğunu da mesela. Hasta yatıyor mesela, ziyaretçi geliyor. Ya işte nasıl diyeyim? Ya gece gözüme uyku girmedi. Halbuki arada iki de bir kestiriyor yani. Bu <gülüyor> bari yalan oluyor, yalan. Yalan oluyor kardeşim ya. Hasta, ben ne biliyorum, ben de hasta oldum. Ne kadar ağır olsan insan ara sıra bir dalar. O sonra sancın olur, bir şey olur, ayılırsın ama bir dalma olur. Hiç gözüme uyku girmedi. E böyle deme. Yani her lafta bu pay var yani. Yalana bir hücum yok. Az uyudum. Ağrım sancım oldu. yani. Onu da demene zarer yok. Allah'a şikayet etme derim yok. Celle celal. Mevla buyuruyor. İza abdi kulumu hasta ettiğim zaman felem yeşki ila wadihi ...kendi ziyaretine gelenlere beni şikayet etmezse... ...Allah Allah... ...ne yaparım? ...ebdeltu lehmen... ...kayran min lehmi ve demen gayran min debi. Ona etinden daha iyi et... ...kanından daha temiz kan veririm diyor. Değiştiririm onun etini kanını, ...hastalığını tedaviye çeviririm diyor. Neden? Beni şikayet etmezse de. Yani... ...yalan ayrı bir günah. Öbürü de iyi bir şey değil. Şöyle çekiyorum, böyle çekiyorum... ...kıvranıyorum, inliyorum yani...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 Ağrıyorsa dedi ha. Helal lokma yiyen demek, Allah'ın hangi ismiyle dua etse kabul olur. İsmi Azam'ı da bir de şimdi helal yediyse, yalan demediyse, doğru dediyse, bir de efendim e, İsmi Azam hakkında gelen rivayetleri de ilmine sahip olup o rivayetleri de özellikle kıraat ederse, onlarla dua ederse, çünkü onların da bu kadar hadis niye rivayet edildi o zaman? Herkes sırf Allah desin, tamam derdiler. O kadar faziletli dua niye öğretildi? Bir de onları da bulursa, o zaman tam adrese, hedefe isabet eder. Allah Teala. Cümlemize mübarek cuma gecesin. Allah'ın bir makbul dua nasip eyle bize. Amin. Ya Rabbi o duada dünya ahiretimizin toptanını ıslah eylesin ya Rabbi. Hiç zayi olmayalım ya Rabbi. Amin. Yani ucuza gitmemeli yani. Hem dünya mahiret saadet istemeli. Yani en kısa Hepinizin bildiği iki cihanı toplamış bir dua mesela. Nedir o? Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina adabennâ. Arafa günü Arafat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar da zannederler ki Efendimiz öyle bir dualar yapar ki mesela kimsenin bilmediği. Tabi yapar. Çitler dolusu duası var. Ama arefe günü Arafat'ta en makbul yerde bir defa vedaatçı yapabildi zaten. Orada bile en fazla duaları Rabbena atina. Fid En fazla zikir kim bilir ne zikirler yapar kimse bilmiyordur bana. En fazla yaptığı zikir nedir mesela? La ilahe illallah ala kadir. Onun için bak bildiğiniz şeylerden bahsediyoruz. İlla da bilmediğiniz bu kadar dua vardır ama yani en makbul olanları da Allah kolay etmiş. Mesela Fatiha'yı hepiniz biliyorsunuz mesela. Hafathul kitab şifa min kulli Ölüm dışında her derde şifadır Fatihay. 313 kere oku kitli kapı kalmaz. Ama huzurum u mevla ile bulmak gerekir. Fatiha'dül Kitab, Fatiha'yı niyetle oku, lima Ne niyetle okursan o olur. Evde kaldım evlenmek için okursan olur. İş bulamadım iş niyetle okursan olur. Alacağını alamadın, alamak niyetle okursan olur. Ama hele 313 Bedir El'in sayısı şifredir. Fatiha mesela. Fatiha hepiniz biliyorsunuz. Fatiha'nın her bir ayeti 7 bir Kur'an'dan üstündür. Ama içinde Fatiha olmayan ne gibi? Kadir gecesi bin aydan hayırlı ama hangi binaydan? aydan? İçinde Kadir gecesi olmayan çünkü onda da Kadir gecesi varsa bu sefer bir şeyin kendi kendine üstünlüğü lazım gelir. Öyle olmaz. Burada da şimdi Fatiha'yı buraya koyduk, Elif ve başladık, Minel Cinneti ve Nasa kadar bütün Musab-ı Şerif'i buraya koyduk. Fatiha'yı ayırdık, burada koyduk. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bir Fatiha yedi ayettir. Kur'an'da Fatiha'nın hakkında başka ayette böyle اَا تَيْنَاكَ سَبْعَاً el mesani Her namazın nekatlarında tekrar edilen yedi ayet verdik sana. وَالْقُرْاٰنَ <gülüyor> الْعَظِيمِ Büyük Kur'an verdik sana. Şimdi büyük Kur'an diyor, Kur'an'ı koyuyor, Kur'an'dan evvel müstakil olarak yedi ayeti söylüyor. Sana yedi ayet verdik, sonra büyük Kur'an verdik. E bunun tefsirinde hadisler ne diyor? Camus sahir hadislerinde geçer. Eğer gidiyor Fatiha'nın her bir ayeti,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 Niye? Biz sana yedi ayet verdik bir de Kur'an verdik. Fatiha. Yani şunu demek istiyorum. En faziletli şeyleri de Allah size de öğretmiş yani. Bir Rabbena atinayı hepiniz biliyorsunuz en büyük dua. La ilahe illallah. zikirlerinin en üstünü. Duaların hamdeniz Elhamdülillah duanın en üstünü. Mesela. Bunları da hep biliyorsunuz yani. Hani biz derin derin rivayetlerden bahsediyoruz. Kitaplara yazıyoruz ama Allah'ım da sizi mahrum etmemiş ki.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 Binlerce kişi dolar. Ne? Biri hasta, birin ineği hasta, biri inek e, anasını emmiyor, biri anasını bırakmıyor, bir herkes hayvanı hasta, kendi hasta. Çocuğa alan gelmiş, alan gelmiş, alan gelmiş. Diyorlar ki bin, bin, iki bin, üç bin sıra. Mübarek böyle otururmuş. <gülüyor> o bırakırmış hayvanı, o iyileşirmiş, geçen geçene, geçen bir de kısa. Hocalar da şaşırmışlar, bakmışlar ki inkar edecek bir durum kalmadı yani ama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 Doğruluk, ihlas, huzuru kalp, huşur, huzurunda tam yöneliş, kalben bağlanmak. Amin, Amin Allah'ım. O zaman bildiğimiz fazla bile gelir. Bildiğimiz fazla bile gelir. Amel. İhlas ile beraber inşallahurrahman. Böylece bu gece çok dua edelim. Siz bana, biz size bu helal yemek hususunda Allah'ın bir çığır açsın bize. Bu ahır zamanın, faizin, bilmem haramın, yalanın dumanını da vurdurmasın bize. Ay. Allah İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte yakmadı Allah. Kadirdir bizi de bu düzende haramdan korumaya Allah. Celle Celal. İnşallah. Tamam. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Aliyyil Vâbü Elhamdülillâ <gülüyor> Rabbil Alemin. Salatü Vesselamu ala Seyyidil Murselîne Muhammedin ve alâ aliyyâ sahbü ve ecmaîn. Allahümme innâ neselüke l-Cenneh. Ne'ûzibike minennâr. Allahümme innâ neselüke rillâke vel Cenneh. Ne gönübe kimsa çutk ve النار. Allah minna naseluk al-jannah. النار. aleyhi s. Ne Amin Allahumma inna eseluka min el khayri kulli ajili ma alimna minhu ve ma min el şerri kulli ajili va ajili ma alimna minhu ve ma min qada' Amin. Fej'al 'aqibata atina rahme innaka ala kulli şey'in kadir ya erhamer rahimin ya ya Erhamerrahimin. Anamızdan babamızdan daha çok acıyan Allah'ımız Ya Rabbi Ya Rabbi bize bu dersi nasip ettin, dinlettin, okuttun, sen anlattın, sen vahyettin, sen bildirdin bu helal kazanma işi, helal yemeği bu kadar önem verdiğini bize beyan ettin. Biz aciz kaldık, güçsüz kaldık. Geçim telaşlarından dolayı bu sistem, düzen, çark böyle faiz üzere işlediğinden dolayı sıkıntımız var. Çoluk çocuğumuza da bulaşıyor bu. Bizim de huzurlarımızı bozuyor bu iş. Ya Rabbi Alemin yetmeyen durumlar ancak senden yardım istenir. Kurban olduğum vallahi bu cemaat senin rızanın için geldiler. Bu kadar saat vakit verdiler. Bu husuziyetle dinleyenler olsun. Burada özellikle bulunanları da hepimize Allah'ım bir daha bir lokma haram nasip etme ya. Amin. Bu senin elinde ya Rabbi. Bir haram lokma boğazımızdan geçirme ya. Amin. Bugüne kadar geçtiyse tevbe nasip eyle. Amin.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 Cin. insü cinnin fasıklarının şerlerini çevir benden ya Rabbi. ya Rabbi biz senden istedik kurban oldum ahirette bizi rezil rüsvay etme Allah'ım amellerimizi bu haram yüzünden reddetme Allah'ım duası redd olan kullarından etme Ay. kurban olduğum sana aç bize bu kapıları Ay. helalından haram bulaşmadan yedir içir bizi ya Rabbi Ay. rızık sana ait çoluk da yedir ya Rabbi Ay. nesillerimize de haram nasip etme ya Rabbel alemin Ay. ve ya gayren ama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 Muhammedin Nebiyyil Ümmi Muhammedin Nebiyyil El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahil El Azimil Cahil Ve Alalihi Ve Sahbih Ve Ve Sahbih Tevallarımızın kabulü ve hayırlı muradlarımızın husulü ve meclisimizin ruhaniyetiyle teşrif eden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediyelerimizi arz etmek üzere buyurun Es salatu vesselamu aleyke ya Resulallah Salatu ve selamu aleyke ya Habibullah Salatu ve selamu aleyke ya Seyyide el-Evveline vel-Akhirine Subhane Rabbika Rabbil-Uzzeti Ammâ Yasafud Ve selamun ala l-Mursaleen Elhamdülillahi Rabbil Alemin İlâşı Rabbil Ruhine Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ve ve sahabim ve İmam-ı Tarekatine efendi Bahamuzun'a khâsı ve